Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Evet 94.9 Açık Radyo'da Bir hafta atlayışla Yeni bir hukuk güvenliği programındayız Bu program taze bir program yani evet. canlı ve bugün yayınlanan bir program. Ee, hakikaten e, ciddi şeyler var önümüzde. Evet. Birincisi galiba bu beklediğimiz yargı reformu paketiyle ilgili yani e, meclisin e, tatile girmesinden önce çıkmasını beklediğimiz ve böylelikle birçok da adaletsizliğin, haksızlığın önüne geçebilme Olasılığı olduğunu düşündüğümüz paket büyük bir şeyle ihtimalle Öyle Ekim, Ekim e, hatta evet, Ekim'e kaldı, tabii. meclisin açılışına Açılışı kaldı. Burada, bu da şu anlama geliyor, en az 3-4 ay daha bu çıkacak paketten olası olumlu ve doğru düzenlemelerle <gülüyor> özgürlüğüne kavuşacak veya e, haksızlık, adaletsizlik e, e, uygulamasından kurtulacak insanların umudu. 3 4 ay Biraz ertelenmiş. Evet 3 4 ay. Ama bu arada bu arada geçen hafta konuştuğumuz e, Anayasa Mahkemesi'nin Altanlar'la ilgili kararları vardı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki hı hı. E, tutuklu olan tutukluluk dönemlerine ilişkin kararlar vardı. Ve e, hemen arkasından bu e, hatta o gün biz programdan evvelki hafta çıktıktan sonra da e, Altanlar'la ilgili ünlü e, karar yani ağırlaştırılmış müebbet betapis cezası ile cezalandırılan... Hı hı. Ee, Mehmet Altan e, efendim e, nazlı Ilıcak Hüseyin e, şey Ahmet Tüsre Altan Fevzi yazıcık ki bu Fevzi yazıcı e, Zaman Gazetesi e, çalışanlarından e, Yakup Şimşek yine Zaman Gazetesi çalışanlarından Şükrü Tuğrul Özşengül de e, Sabah Gazetesi programcılarından bunlarla ilgili verilmiş olan bir Hı -hı. ağırlaştırmış ve betapis cezası vardı İstanbul mahkemederince evet arkasından bu karar olduğu gibi ee, pardon onandı isten şey, hafta e, onandı, onandı. İkinci ve Ama sonra Yargıtay 16. Yargıtay ceza dairesi mahkemesi bu, kar bu kararları bozdu Şimdi bu, bunu bir, bir sonra konuşalım çünkü bu, burada çok önemli şeyler var Bir kere Cumhurbaşkanının başbakanlığın böyle bir davaya katılıp katılamayacağına ilişkin. Bence açılmışken konu önce konuşalım Sizin de çok iyi bildiğiniz bir dosya ne hazır? Ee, bir de başlamışken Evet suçta kim suçta kan, suçta kanun, kanun Evet ilik. o var suçta kanüllük ilkesi e, bu konuda e, burada bu kararda çok ayrıntılı ve önemli bir şekilde. Düzeltme ele alınıp değerlendirilmiş, değerlerden... arkasından işte e, silahlı yardım. örgüt üyeliği, <gülüyor> örgüt üyeliği nasıl olur, örgüt <gülüyor> üye olmamakla beraber örgüte yardım, e, yardım etmek nasıl olur, Kaç örgütü, nasıl örgüt olur? adına Manevi yardım evet. olur mu mesela evet. biraz sonra konuşacağız. Evet, efendim. örgüte yardım değil de örgüt adına suç işleme nasıl olur <gülüyor> e, ve nihayet de <gülüyor> gerek. İşte 309. maddede düzenlenen anayasal düzeni değiştirmek Hı. suçu ile ilgili gerek hükümeti değiştirmek gerek işte devleti bölmek gerek, meclisi işlemez hale getirmek meclisi. şeklindeki suçlar konusunda Hı. cebir ve şiddet unsuru daha önceki bir kararda daha doğrusu gezi davasını değerlendirirken konuşurken sözünü ettiğimiz 16. dairenin kararında söz edilen çerçevede yeniden ele alınmış ve önemli evet. bir e, şey, e, kriterler getiren bir karar. Sonuçta da kararlar bozulmuş. Belki kararların bozulan kararların Sonuçları kişiler açısından çok önemli ama hukuk düzenimiz açısından Hı. onlardan da önemli olan bu karardaki söze, söze konu kriterler. Ve de, devam eden davalarda hem birinci derece mahkemelerinin hem ikinci derece dediğimiz isnaf mahkemesinin e, kararlarını yeniden gözden geçirmelerine eğer karar vermemişlerse dosyalarına... Yeniden bir bakış atmalarına neden olacak değerlendirmeler var. Çünkü klasik ceza hukukunun temellerini, ilkelerini hatırlayan ve ona dönen ve onun altını bir kere daha çizen bir karar. Çünkü hepimiz biliyoruz bu darbe girişimi... E, ile ilgili e, eylemlerle ilgili değişik değerlendirmeler yapıldı. Örneğin e, o süreçte elinde silahı olarak, e, silah bulunarak sürece katılan subaylar, askerler, e, polislerle e, sadece eli kalem tutan e, düşüncelerini e, değişik yollarla ama yazı yazarak ya da konuşarak ifade eden gazeteciler de e, darbeye teşebbüsten yargılandılar ve işte elimizdeki dosya örneğinde olduğu gibi ceza aldılar. Biz e, üç yıldır neyi tartışıyoruz? A acaba insanlar maddi cebir dediğimiz e, cebir ve şiddet diye yasanın e, birlikte aradığı unsurları yazı yazarak gerçekleştirirler. E ya bir televizyon mi? programında konuşarak, konuşarak e, bunu gerçekleştirilebilirler mi diye akıl dışı bir süreci yaşıyoruz ve bunun olup olamayacağını tartışıyoruz. Yani 4 sene önce 10 sene önce bunları konuşuyor olsaydık e, böyle bir şey tartışılmaz zaten canım bu teorik bir tartışma der geçerdik ama 3 yıldır süren davalarda biz bunu ciddi ciddi tartışıyor idik. Dolayısıyla ...16. Ceza Dairesi'nin klasik ceza hukukundaki öğretilere ilkelere sahip çıkması çok önemli e, bu sürecin aslında e, bizi gereksiz yere nasıl e, yorduğunu da gösteriyor e, gelinen noktada cebir ve şiddetin bir arada olması gerektiğine e, vurgu yapıyor e, dikkat çekiyor yüksek mahkeme ve manevi cebir ile bu suçun işlenemeyeceği bir kere daha e, gerekçeye de atıf yapılarak dile getiriliyor ve en önemlisi de yazı yazma eyleminin konuşma eyleminin Cebir, Cebir'in bir türü e, ya da e, örgütle ilgili e, diğer değerlendirmelerde nasıl ele alınması gerektiğini düzenliyor. Ben o yüzden 5 e, Temmuz'dan beri merak içindeydim. Sonra sizden karar alıp okuyunca biraz rahatladım. Çünkü süren davalara e, olumlu etki etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi yalnız tabii bu kararda çok önemli kriterlere yani temel kriterlere. <gülüyor> yani suçta ve cezada kanunilik ki belki de bizim bu hukuk güvenliği programımız açısından çok önemli ceza hukuku kurumları bunlar. Evet. Yani bir yurttaşın işlediği eylemin kendi başına neler getirebileceğini bilerek ona göre davranması. Öngörebilmesi ben Öngörebilmesi. ne yaparsam ceza alırım bu suçtur ya da değildir nereye kadar kendimi kontrol altında tutmalıyım söylediklerim ya da yazdıklarım ya da eylemlerim diyelim ki toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılıyor. Bana nasıl bir hukuki sonuç doğurur buradan ceza alır mıyım hapse girer miyim bu hapis cezası müebbet mi olur bir yıl mı olur yoksa toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ya da ifade özgürlüğü kullanmanın kapsamında mıdır bugün ...modern demokratik hukuk devletlerinde... ...insanların bunu biliyor olması lazım. Aksi halde hukuk güvenliği sağlanamamış oluyor. Öngörülemezlik, evet. bilinemezlik evet. gündeme geliyor. Oysa evet, kişiler çok... bilinçli hareket ettiklerinde... ...iradi hareketlerinden dolayı cezalandırılabilirler. Ve bu eyleminde... Suç olarak tanımlanmış bir eylem olması lazım ve önceden tanımlanmış bir eylem olması lazım. Belirli olması lazım. Bir hakimin keyfine göre bir savcının e, sınırlarını istediği gibi değiştirebileceği bir yorumlamayla e, uygulama olmaması lazım. Aksi halde insanlar ifade özgürlüklerini kullanamazlar. Evet ve bu söyledikleriniz aslında ceza hukuk açısından insanların... E, hukuk kurallarını, hukuk sistemini, normlarını hatta bunların uygulanışıyla ilgili yargı kararlarını bilerek hareket etmeleri e, sistemi e, ceza hukuk açısından e, hı hı. kişinin özgürlüğünü, kişilerin özgürlüklerini doğrudan ilgilendirdiği için bizi en çok acıtan bölümü ve bunu çözümleyecek alanı ama belki de hukuk güvenliği dediğimizde hukuk güvenliği açısından kişilerin kanunları, kanunların uygulanışıyla ilgili yargı kararlarını bir anlamda yargı hukukunu bilerek hareket etmeleri halinde hukuk güvenliği, nin e, sağlanacağına ilişkin diğer bir alanı da söyleyelim. Yani insanlar bir şeye imza attarsa, bir iş kurdukları zaman, işte çalıştırdıkları insanlarla ilgili sorumlulukları nedir? Kıdem tazminatı ödemesi, sigortalarını ödeme. Bir insan bir iş yerinde çalıştığı zaman oradan hakları nedir? O iş yerindeki sorumlulukları nedir? Bunları da bilmesi e, hukuk güvenliğinin diğer alanlarını oluşturuyor. Hı. Hatta ceza hukuku ve bu özel hukuk alanının dışında idare hukuk açısından da. Yani bir iş yer, bir kuruma, devlet kurumuna giren bir insanın veya bir devlet kurumuyla olan ilişkisi olan insanın devlette olan ilişkilerinde neyi yaparsa hangi sonuçları elde edeceğini, neyi yapmazsa hangi sonuçlarla karşılaşacağını bilme konusundaki kurallar, kanunlar ve bunların yargı uygulamasındaki hukuku, Doğrudan e, ve tabii ki anayasa hukuku e, kişilerin hukuk güvenliğini sağlamada önemli e, alanlar. E, Ebu'nun başında biraz evvel ceza hukukuyla çok bağlantılı olduğu için değindiğimiz anayasa hukuku. Haklar ve özgürlükler. Anayasada bana tanınan hakların ve özgürlüklerin nasıl... ...kullanılacağına ilişkin bu hak ve özgürlüklerin kullanımındaki kriterler konusunda... ...başta e, yerel mahkemeler, arkasından e, işte e, kanun yolu mahkemeleri... ...şimdi istinaf ve temiz, e, temiz mahkemeleri, Danıştay kararları... ...ama nihayet anayasa mahkemesinin kararları bize yol gösterecek. Bugüne kadar idare mahkemelerinin, Danıştay'ın yerel mahkeme, adli mahkemelerin yargıtayın, anayasa mahkemesinin verdiği kararların dışında farklı uygulamalarla karşılaştığımız zaman artık biz ...hukuk sisteminin yürümediğini... ...hukuk güvenliğinin kalmadığını... ...söylemek zorunda kaldık... ...kalıyoruz da... ...o bakımdan... E, ...bütün bu şeyler... E, ...yani... ...yasal düzenlemeler bunların uygulanışı ile ilgili... ...yargı kararları... ...yüksek yargı kararları hatta ulusal üstü... ...uluslararası mahkeme kararları... ...hukuk güvenliğimiz sağlanması... <gülüyor> ...açısından bir... ...yeknesaplık tutarlılık göstermeli... ...ben aslında... Hı. Şimdi sözünü ettiğimiz Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kısaca altanlar ve ılacak kararı diyebileceğimiz kararında çok önemli kriterlere değinilmiş olmasına karşın bazı yine ceza hukuk açısından temel kriterlerin de yine hatalar olduğu inancındayım ama bunlar çok teknik şeyler. Belki bunlara çok kısaca değinebiliriz. Şimdi isterseniz... Ee, mesela burada karardaki önemli e, ölçeklerden veya tartışmalardan biri diyor ki mesela e, ikinci sayfada kararın salığa yüklenen silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun niteliği itibariyle suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle de davaya katılma hakkı bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Şimdi veya veya o zamanki başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığının bu suççu önünden davaya katılmasına ilişkin verilen karar hukuki değerden yoksun olup hükmü temiz yetkisi <gülüyor> vermeyeceğinden diyor. Evet çünkü davada birinci derece mahkemesi <gülüyor> bu kişilerin başvurularını kabul edip katılan sıfatıyla davada taraf olmalarına neden olmuş anladığım kadarıyla. Onlar da temiz etmişler, öyle mi? Şey, evet. İstinaf yoluna başvurmuşlar, sınafta bu... bunu kabul etmiş. Evet. Evet. Evet. evet, şimdi burada önemli olan Yargıtay diyor ki... ...silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun niteliği itibariyle evet. diyor. Suçtan zarar göre. Evet. Şimdi bana göre, burada Yargıtay buna hasretmiş gibi görünüyor dosyadaki e, müdahilik olayını... Oysa dosyada 314 ile ilgili ilk iddianamede suçlamalar vardı, 309 ile ilgili hüküm kuruldu. Hı. Bana göre cumhurbaşkanlığının ve başbakanlığın bu suçlar açısından da eski ceza muhakemlere usulü açısından da yeni ceza muhakemlere usulü açısından da davaya müdahillik sıfatı olmaması lazım. Tabi burada Olan... bir kişi üzerinden bu kararı verdiği bir kişi için üzerine. o kişi örgüte yardımdan e, yardımlandığı için ve beraat ettiği için e, bunu söylüyor. Ve bu karar söylüyor. temiz edildiği için. Tabii bu suçların ortak özelliğini e, örgütün yöneticisi olmak, örgütün üyesi olmak, örgüte üye olmamakla beraber yardım etmek ya da anayasal düzeni ya da meclisin işleyişi ...ortadan kaldırma yönlük teşebbüs ya, ya da hükümetin işleyişini görev yapmasını engellemeye teşebbüs suçlarının ortak özelliği mağdurunun toplum olması. Yani gerçek kişiler bakımından yani Ayşe Fatma, komşu Ayşe teyze açısından bu suçtan doğrudan zarar görme diye bir olanak yok. Türkiye'deki ceza hukukunda... Ancak gerçek kişiler e, suçtan doğrudan e, zarar görüp mağdur olabiliyorlar. Bu suçların özelliği ise kişilere karşı değil topluma karşı millete karşı devlete karşı suç niteliği taşıması. Dolayısıyla bu suçlardan toplum doğrudan zarar görüyor ama zaten toplum adına Cumhuriyet savcısı evet, yani davayı açıyor. Yani tam bunu açıyor. söylemenizi bekliyorum. Evet, evet, Toplumun menfaatlerini evet. böyle bir davada kim koruyacak? Evet, Cumhuriyet, Cumhuriyet savcı, Savcılık. Dur üzerine niye savcılık Cumhuriyet makar... Hakimi Cumhuriyet Avukatı denmiyor yani Cumhuriyet deniyor. Kamu savcısı. deniyor. Türkiye Cumhuriyetinin savcısı. Kamu koruyor. Suçla kamu düzeni bozuluyor. Ona denmiş ki sen her suçla bozulan kamu düzenini Cumhuriyeti korur gibi korur dolayısıyla suçtan doğrudan doğruya toplum zarar gördüğü için toplum adına bozulan dengeyi yerine getirmek üzere dava açma yetkisi dava açılsın değil daname düzenleme ondan önce soruşturma yapma yetkisi Cumhuriyet Savcısı'nın dolayısıyla Cumhuriyet Savcısı varken davayı yürütürken bir takım kişilerin bazı kavramlarla ilgili görevleri var diye bu davada aktif taraf olamayacağını ortaya koymuş ve bunların yaptığı kanun yolu başvurularının da kişilerin beraat hakkını ortadan kaldırmayacağını belirlemiş. Bundan sonra devam eden davalarda da çok önemli. Aynı şey mesela gezi davası için gündeme gelecek önümüzdeki hafta. Evet, Orada da, çünkü da tartışacağız. O davada tartışacağız. Şimdi burada bu konuyla ilgili bir, bir, bir şey daha söyleyeyim, gerçekten e, hukuk güvenliği diyoruz, hukuk güvenliği açısından önceki e, yani kamu davasına müdahil ile ilgili ölçütlere baktığımızda hı hı. önceki yargı uygulamalarında söz gelimi yine ülkeyi bölmek suçlamasıyla açılan davalarda hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi, veya da işte Cumhurbaşkanı veya Başbakan veya Bakanlar Kurulu 12 Eylül dahil olağanüstü hal döneminde doğudaki anayasal düzeni değiştirme suçlarında Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan hiçbir şekilde müdahil olmadı. Çünkü Yargıtay'ın uygulamasına göre zaten onlar adına, onların menfaatine, onların adına kamunun haklarını savunan bir makam var cumhuriyetin savcısı Şimdi buradaki başbakanlığın ve cumhurbaşkanlığın bu davalara müdahil olarak katılması bana göre doğrudan oradaki mahkeme, mahkeme e, heyetini, savcı dahil hakimleri bir anlamda baskı altında tutmak amacıyla yapılıyor. Psikoloji, ve psikolojik bu, ve siyasi baskı Evet, evet. Abi, bunun, bunun, bunun hiçbir şekilde hukukla bağdaşır yanı olmadığını düşünüyorum. Ha Cumhurbaşkanı'nın ...Cumhurbaşkanına doğrudan hakaret... ...Cumhurbaşkanına doğrudan fiili bir saldırı olması halinde... ...yani onun bundan maddi ve manevi... Ve ...o anda bireysel olarak... doğrudan bireysel bir zarar görmesi halinde... ...bu davaya katılmaları elbette haklıdır... ...ve bu konuya zaten hiç kimsenin diyeceği bir şey olmaz... ...bu bakımdan yani 16. Ceza Dairesi'nin kararının... ...silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber... Örgüte yardım etme suçu açısından değerlendirdiği Cumhurbaşkanı'nın ya da Başbakan'ın veya e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın davaya katılma hakkı olmadığına ilişkin değerlendirmesinin aslında terör örgütü, ve terör örgütünün işleyebileceği amaç suçlar açısından yani anayasal düzeni değiştirmek, hükümeti değiştirmek, kısmen veya tamamen işleme hale getirmek, meclisi değiştirmek bu gibi suçlar açısından da olmadığı kanaatindeyim. Burada yargıtayın bu değerlendirmesine katılmanın mümkün olmadığı inancındayım ben. Ama e, kararda Şimdi izleyicilerimiz açısından belki çok teknik gibi görünen şeyler bu konuştuğumuz şeyler ama bu, bu değerler, bu ölçüler, bu kavramlar doğru kullanılmadığı zaman ...Türkiye'de o kadar çok insan... ...bu işten zarar gördü ki... ...o kadar çok insan halen ceza... ...şey zarar görmeye devam ediyor ki... ...bunları... E, ...mümkün olduğunca... ...basite, basite indirgeyerekten... E, ...ifade etmek zorundayız. Şimdi bunlardan en önemlisi de... ...suçta ve cezada... ...kanunlik ilkesi. Ne demek Aynur Hanım sizce? Vallahi... E, ...demin aslında onu kısaca... ...söylemeye çalışmıştım... E, geriye doğru da olmaması gerekiyor ama o ayrı bir boyutu insanların demokratik hukuk devletinde eylemlerini planlarken icra ederken bilerek ve isteyerek yaptıkları eylemlerin sonuçlarını önceden görebilmesi ile ilgili e, bir güvence sağlıyor bu ilke. Böylelikle siz ne yaparsam kamu düzenini bozarım ve bu nedenle hakkımda soruşturma açılır ve bu ispatlanabilirse e, ceza alırım. Bu ceza hapis cezası mı olur? Bir yıldan beş yıla kadar mı olur? Sadece adli para, para cezası mı olur? E, diye. Bunları Bunu önceden Biliyor olmak durumundasınız. Bu güvenceyi sağlıyor suçta ve cezada kanunilik ilkesi. Ve özellikle olan ikinci boyutu da suçların ve cezaların geriye doğru İşlememesi. tanımlanamayacağı. Yani bugün gelen bir iktidar ya da bugün oluşan bir meclis yapacağı ile geriye doğru eylemlerin e, suç haline geldiğini ve cezalandırılacağını söyleyememekte. E, en önemli boyutu benim için suçta ve cezada kanuniliyim. Bu insanların kendilerini e, toplumla ve e, diğer bireylerle ve devletle ilişkilendirirken e, kendi egemenlik haklarını e, belirlemeler. Yani insanlar belki hareket alanlarını belirleyebilmek belki itaatsizlik edecekler belki <gülüyor> suç olduğunu bilerek bir eylemi icra edecekler ya da o eylemin suç olmadığını iddia edecekler dolayısıyla itaat etmemek için bile e, bilerek isteyerek hareket etmesi lazım e, o yüzden de önceden e, tanımlanmış olması gerekiyor eylemlerin ve en önemlisi de bu tanımların açık seçik olması gerekiyor yoruma e, çok açık olmaması gerekiyor biz ceza hukukunda tipiklikleri buna e, kanunda eylemin e, sınırlarının net olarak olabildiğince belirlenmesi lazım yani bir insan hareketi olacak iradi olacak haksız olacak ve kanundaki tanıma uyacak e, şimdi e, bunlar serbest hareketli suçlar yani kim diyor devleti yıkmaya teşebbüs ederse hangi eylemle yani burada çok önemli bir sıkıntı var hangi eylem mümkün e, Buna müsaittir elverişlidir ya da değildir ceza hukukunu bilim haline getiren tartışmada tam bu noktada yani yargıç ya da savcı öyle istedi diye gerçekle bağı kopmuş bir takım soyut varsayımsal değerlendirmelerle bir eylemin kanundaki tipe uygun olduğunu söylemek mümkün değil gerçekçi olması lazım somut verilerle gerçekten kanunda tanımlanan yani korunan menfaat deriz bir hukukta suç ile her suç aslında bir özgürlüğü, bir güvenliği, bir toplumsal değeri koruyor. O nedenle suç. Dolayısıyla o suç ile korunan hukuki değeri acaba şüpheli olarak gösterilen kişinin eylemi ihlal etmeye elverişli mi, değil mi, uygun mu? Bunu tartışabilmek lazım. E bunu tartışırken de akla, mantığa, yaşamın bize gösterdiği. E, ...genel durumlara uygun... ...kabul edilebilir değerlendirmeler... ...yapılması lazım. Yani burada... ...ceza hukukunda kıyas yasak... ...ama yargıçların yorum yapma hakkı var. Ama bu yorumu yaparken dürüst olmaları... ...gerekiyor. Yani suçta ve cezada... ...yorumu sanık aleyhine... ...yapamaması lazım. Yani hem sanık aleyhine... ...hem de toplum aleyhine de yapaması lazım. Yani yasa koyucunun bu eylemi... ...niye suç olarak tanımladığını... ...gerekçesine de bakarak... ...tarihsel sürecine de bakarak değerlendirmesi ve somut olayda da gerçekten böyle bir değeri ihlale yol açan, elverişli, zarar veren ya da tehlike yaratan bir durum var mı? Bunu dürüst olarak değerlendirmesi lazım. Yani adil muhakeme edilme hakkının içindeki en önemli e, belirleyici unsur bu zaten. Eğer Adli makamlarda görev alan kişiler gerçekle bağlarını koparıyorlarsa dürüst olmamaya varsayımlarla tahminlerle zorlamalarla şöyleydi çünkü şöyle oldu böyleydi böyle olacaktı diye bir takım e, inandırıcı olmayan değerlendirmelerle suç isnat ettiklerinde sıkıntı çıkıyor. O hukuk devletine duyulan güven ortadan kalkıyor ve insanlar siniyorlar ve kendilerine yapılan suçlu, yöneltilen suçlamaları belki de haksız yere kabul etmek durumunda kalıyorlar. Gizli tanık oluyorlar. Suçu ikrar edip başkalarını suçlayıp ikili pişmanlıktan yararlanıyorlar. Bunun ucu sınırı yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani ceza kanunları hangi eylemin suç olduğunu açıkça yazmalı. Evet. Tanımların açıkça net yaz, olması açıkça lazım. Açıkça yazılan eylem o ok, ceza kanunda eylem ee, tipiklik unsuru dediğimiz unsurun belirlenmesi açısından önemli. Evet. ceza kanunda suç olarak belirlenen eylem açıkça kanunda belirtildikten sonra bunun da cezası açıkça belirlenmelidir evet. yani bu suçu işleyen kişiler şöyle şu kadar miktarlı hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılır eskiden sürgün cezası vardı kalktı hı hı. eskiden başka cezalar vardı kalktı ve evet. yine eğer kanunda suç olarak belirtilen eylem ee, daha sonra kanunda değişiklik yapılır ise kişinin eylemi ika ettiği ve işlediği tarihte ee, ki kanun ile sonraki kanuna bakacağız. Bu hı kuralın hı. en önemli somut sonuçlarından biri. Hı. Eylemin işlendiği tarihteki kanundaki ceza miktarı sanığın lehine ise onu uygulayacağız sanığın aleyhine ise yeni kanun maddesinde yeni kanunda gösterilen cezayı uygulayacağız yani suçta kanunilik aynı zamanda cezada kanunilik ilkesini de birbiriyle bağlantılı olarak getiriyor ve bu e, konudaki istisna Kanunda bir değişiklik yapıldığında eylemden sonra failin kişinin eyleminden sonra kanunda bir değişiklik yapıldığında <gülüyor> burada sanık lehine olan cezanın veyahut da e, uygulamanın uygulanacağı. Konusu değerlendiriliyor. Daha teknik konular var. Zamanlaşımı ile ilgili, işte bunun paraya çevrilmesi ile ilgili daha teknik konular var. Bunlara girmeyelim. Bunlara girmeyelim ama e, dinleyicilerimizin hani sıkılmaması ve bizi daha iyi izleyebilmelerini kolaylaştırmak için somut konuşmamız lazım. E, burada yargıtay bu değerlendirmeyi, bu tartışmayı niye lafın başında yapmış? Çünkü Türkiye'de özellikle bu 17-25 Aralık'tan sonra yapılan değerlendirmeler ve 15 Temmuz'dan sonra yapılan değerlendirmelere dikkate aldığımızda yine akademisyenlerle ilgili örneğin suçlamalara baktığımızda yani eleştiri hakkını kullanan, iktidarı eleştiren ve muhalefet sergileyen insanlara yönelik olarak bir devlet uygulaması haline gelen iddianamelere baktığımızda bu suçta ve cezada kanuniliği zorlayan, tipiklikten sapan, aslında suç olmadığını herkesin bildiği ya da yerleşik adli kültürde geçmişte suç olarak değerlendirilmeyen eylemlerin yeni süreçte ee, olağanüstü hal gibi bir takım nedenlerini de verdiği psikolojik rahatlıkla insanlara haksız yere suç olarak yüklendiğini e, demokratik hak kullanımlarını evet, gördük. O zaman somut ben ee, bir, bir Örgüte şey... yardım mesela insanlar yazı yazıyorlar, gazeteciler ya da muhalifler eleştiri haklarını kullanıyorlar ya da milletvekili konuşuyor. Deniyor ki sen bu sözünle ya da sen bu yazınla örgüte yardım ettin. Şimdi oturduk o zaman hepimiz acaba... Örgüte yardım ne demek bunu yeniden tartışmak durumunda kaldık çünkü bize yerleşik adli kültür yer, yerleşik yargıta iştahı ne diyordu maddi yardım olur erzak sağlarsın sığınma yeri sağlarsın giysi sağlarsın para sağlarsın yani elle tutulabilir gözle görülebilir maddi olarak onun Örgütü üyelerini elinde saklarsın, silahını saklarsın. E, evet, ya böyle bir şeydi. Bugün ne kadar kimse yazı yazarak örgüte yardım edilir diye bir iştahat kurmamıştı. Ama gelinen noktada hiçbir suça dahil edemedikleri bir takım demokratik hak kullanımı olarak cezalandıran e, eden eylemleri e, savcılarımız... Örgüte yardım diye nitelendiler ve mahkemeler ceza verdi ve istihbarat mahkemesi onadı bunları. Dolayısıyla yargıtayın bu girişi yapmasının nedeni aslında bize tipikliği tekrar anımsatmak. Niye anımsatıyor? Sadece bize değil. Tabii savcılara bütün, da. Tabii tabii ben Türkiye'yi kastediyorum. Türkiye'nin insanlarını kastediyorum. Bunun ne, bir nedeni de insan hakları mahkemesi ne diyor Türkiye'de? Çünkü çünkü kararıyla. bakın çünkü mesela terör örgütüne yardım etmek. ...terör örgütü adına suç işlemek gibi eylemler de bugün hep şu e, ikilem içinde kalındı. Bir kanunda diyor ki terör örgütüne yardım eden cezalandır. Tamam evet. kanun bu böyle diyor. Ama nasıl terör, edecek ter, bu yardımı? Şimdi bakın terörle mücadele kanunu böyle diyor. Hı hı. Türk Ceza Kanunu 227. maddesi böyle diyor. Tamam evet, anladık. Tamam. Peki, ama bu... öbür tarafta hı hı. anayasa diyor ki şunu şunu eleştirme hakkım vardır... ...bunu ifade etme hakkım vardır... ...bu ifadelerinden dolayı... ...birileri rahatsız olabilir... ...kim rahatsız olabilir hükümet rahatsız olabilir, cumhurbaşkanı rahatsız olabilir, meclis rahatsız olabilir farklı görüşte olan insanlar rahatsız olabilir ama anayasa ve anayasanın bu hükmüne ilişkin bizim iç hukuk uygulamamız, anayasa mahkemesi uygulaması, uluslararası Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunları açıklayabileceğimizi, birilerini rahatsız etse dahi açıklayabileceğimizi söylüyor şimdi vatandaş burada kanunun suç saydığı eylem ile anayasanın ve uluslararası hukukun kişiye tanıdığı özgürlükler konusunda nerede olduğunu nasıl belirleyecek? İşte bunu, bunu anlamak ve bunu belirleyerek davranmalı ki sonuçta zarar görmemeli. İşte burada bugüne kadar uygulamanın tersine işlemler yapıldı. Bu bakımdan 16. Ceza Dairesi'nin suçta ve kanun, cezada kanunluk ilkesini tartışırken kanunlarda suç olarak belirlenen eylemle yine burada tartışmış. Anayasadaki özgürlükleri Tartışmış hı hı. ve bunların karşı karşıya gelişini ve bunlar arasındaki kriterleri de ortaya koymuş. Bu bakımdan evet. önemli görüyorum. Ben. Evet ben de önemli görüyorum. Demin onu söylüyordum. İnsan Hakları <gülüyor> Avrupa Merke e Mahkemesi de Türkiye hakkında ihlal saptaması yaparken örneğin TCK 301 bakımından bunu yaptı. Yani devletin manevi şahsiyetine hakaret diye özetleyebileceğimiz eski deyim ile suç uçuru dedi ki bu öyle bir geniş tanım ki e, bu tanımın içine her şey dahil her eylem dahil edilebilir dolayısıyla bu tipikliğe yani suçta ve cezada kanuniliğe aykırı hukuk güvenliğine aykırı e, onu, e, yine aynı şeyi terör e, örgütüne e, yardım suçu bakımından e, pardon propaganda suçu bakımından söyledi yine örgüte yardım suçu bakımından söyledi yani aslında dürüst bir hukuk düzeninde yapılması gereken insan hakları mahkemesinin bu suçlar bakımından tipikliğe aykırı öngörülebilirliği sağlamıyor, yeterli olarak e, güvenlik e, korumuyor, geniş takdir hakkı veriyor, keyfiyle yol açar diye eleştirdiği. Bu evet, mondu, takdir hakkı keyfilik e, değil. Çünkü. Düzen, e, yeniden düzenlemesi lazım. Düzenlemiyor işte Yargıtay bu e, meclisin yeniden düzenleme yapmaması ve o hal dönemindeki... Aydır Hanım e, bana göre bunu düzenlemeyi yapmaya bile ihtiyaç yok. Bence de gerek yok hiç ama hani yok, en, azından, yok. E, en azından daha e, dar bir tanımı nasıl yaparız diye bir tartışma ortamı yaratılabilir barolar. Yani buradaki yanlış de, yorumları engellemek için acaba somut bir şey daha mı eklemekle? Mesela, mesela 301. maddede sonunda dediler ki işte propaganda şey fikir açıklaması şeklinde yapılanlarda Gereksiz ceza verilemez. Bu, buna şey. gerek var mı? Eleştiri yani? hakkının kullanımı cezalandırılmaz dendi. Ama zaten bizim ceza hukukumuzda da anayasamızda da eleştiri hakkının cezalandırılamayacağı, bunun bir hukuka uygunluk nedeni, bir hak kullanımı olduğu yazıyor ama e, dar görüşlü direnen uygulamacıyı zorlamak için madde konulmuştu. Şimdi dolayısıyla bu e, Türkiye bugün örgütte e, örgüt propagandası yapmak, örgütün yöntemlerinin propagandasını yapmak, mahkede örgüte yardım adı altında e, haksız yere yargılanan kişilerin e, geleceğini tartışıyor ve işte e, ceza e, 16. ceza dersi yargıtayın buna bir netlik kazandırdı. Üç tip örgüte yardım var. Onları tanımladı ve bu e, örgücü olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmenin bakın ...barındırma, nakletme, istihbari... ...bilgi sağlama, örgüt mensuplarının... ...araştırılmasını, yakalanmasını... ...engelleme yönelik, imkan sağlama gibi... ...diyerek hala bu tür... ...eylemlerin yani yardım eylemlerinin... ...maddi bir yarar sağlamaya... ...yönelik olduğu konusundaki... ...klasik iştahı tekrarladı... ...aslında dürüst bir hakim... ...dürüst bir savcı buna bakarak... E, ...dosyasına bakmalı... ...dosyada sadece yazı yazdığı... ...ya da sadece konuştuğu için... ...örgüte yardım ettiği söyleniyorsa... Sanığın herhalde e, daha dürüst ve daha tipikliğe uygun e, bir değerlendirme yapması ve beraat kararlarını vermeye başlamaları lazım. Evet. evet şimdi bir müzik arası verip e, arkasından bu kararı konuşmaya devam edelim. You Tahirim sensin Evet 94.9 Açık Radyoda Neşet Ertaş'a bir kez daha teşekkür ederek programımızı sürdürelim. Şimdi bu Belki karar devam etmek isterdi çok güzel çünkü. <gülüyor> bu bu karardaki en önemli e, sonuçlardan birisi e, gerçekten anayasal düzeni değiştirmek, hükümeti zorla devirmek ya da kısmen ya da tamamen işlemez hale getirmek gibi suçlar açısından cebir ve şiddeti yeniden tartışmış. Evet. Ve bu cebir ve şiddeti tartışırken de hem eski kanuna hem yeni kanunun gerekçesine hatta işte meşhur 1900 Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber çıkarılan medeni kanun borçlar kanunu gibi temel kanunlarla beraber Türk Ceza Kanunu'nun ilk şekline İtalyan Ceza kanunu, İtalyan Ceza kanunun eski 1900, 1898'deki liberal düzenlemesiyle 1930'daki İtalyan faşist rejimindeki Rocco yasasına ve oradaki e, özellikle bu hükümete yönelik anayasal düzene yönelik e, meclise yönelik suçlar konusunda cebir ve şiddetin e, rokko döneminde kaldırılmış olmasını ve her ne surette olursa olsun hükümeti değiştirme hareketinin e, çok ağır cezalarla ce e, cezalandırılmasını getiren düzenlemeyi değerlendirmiş ve bizim 2004 yılında yapılan yeni ceza kanunumuz ki arkasından ceza mahkemesi arkasından cezanın infazına ilişkin kanunlarda arda, arda geldi bütün ceza e, hukukuyla ilgili bu ceza kanununda özellikle bu suçların işlenebilmesi için mutlak surette hı hı. cebir ve şiddetin kullanılması gerektiğini evet. her ne surette bu olursa olsun ...tabirinin... E, ...demokratik toplumun esaslarına... ...uygun olamayacağını... Olabilir. ...ve cebir şiddetin de... ...nasıl olması gerektiğini anlatmış... ...dolayısıyla... ...bu davada... ...yani bir televizyon programında konuşan... ...işte bir gazetede yazan... ...gazetede yazılarının açıklayan... ...televizyon programında... ...programcılık yapan birçok sanık açısından... ...bu... E, ...cebir ve şiddet unsuru e, ile ilgili değerlendirmeler yaparak e, e, Ahmet Hüsrev Altan, Mehmet Altan Nazlı Ilıcak'la ilgili suçların e, 309. maddedeki anayasal düzeni Yıkıyor. zorla değiştirmek, <gülüyor> yıkmak suçuyla ilgisi olamayacağını ama e, şeyde Zaman Gazetesi'nde çalışan e, ve yargılanan Kişiler açısından ki bunlar Yakup Şimşek, Tevzi Yazıcı ve e, Samanyolu TV'de çalışan e, Şükrü Tuğrul Özçengül ile ilgili eylemlerin de e, 309 olamayacağını ama 314. maddenin ikinci fıkrasındaki örgüt üyeliği, örgüt üyeliği olacağını değerlendirmiş. Zamanımız kalırsa onu açıklarız He. ama burada bizi ilgilendiren çok önemli bir konu daha var. Yani Yargıtay'ın bu değerlendirmesiyle anayasa mahkemesinin evet. özellikle verdiği kararlar açısından bir atıf da var. Evet. Ee, o konuyu da siz bir açıklarmışsınız. Yani özellikle Mehmet Altan'ın beraat etmesi gerektiği konusundaki evet. e, açıklaması, değerlendirmesi çok önemli. Evet. Çünkü... Evet, kararın 38. maddesinde e, Mehmet Hasan Altan'la ilgili bölüm çok önemli gerçekten. Çünkü e, dinleyicilerimiz anımsarlarsa e, hem Şahin Alpay hem Mehmet Altan tutuklu iken e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurda bulunmuşlardı. Ve 11 Ocak 2018'de Anayasa Mahkemesi her ikisi hakkında da e, dosyaya baktığında tutuklamaya yol açan e, aşamadaki e, soruşturmada toplanan delilere baktığında Tutu, ...yüklenen suçu işlediklerini gösteren... kuvvetli belirti olmadığını... ...yani delil olmadığını... E, ...dolayısıyla bu e, ön koşulu yok iken... ...tutuklama kararı verilemeyeceğini... ...söyleyip kişi özgürlüğü ve güvenliği... ...haklarının ve dolayısıyla... ...ifade özgürlüklerinin... E, ...ihlal edildiğine e, karar çünkü, vermiştir. Çünkü suç olgusunun... ...dayanağı olan zaten... ...konuşmalar, sözler evet, sadece, ve doğrudan... ...bunlar evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde... ...doğrudan güvence altına... Evet. ...alınan şeyler yani... Evet elindelik denetimi yaptı sayılamaz anayasa mahkemesi burada. Evet evet, evet. yani Şahin Alpay'ın e, yedi yazısı söz konusuydu. Mehmet Altan'ın ise yazıları ve bir televizyon konuşması söz konusuydu. İster televizyon konuşması olsun ister gazetede yazı olsun. Bunlar ifade özgürlüğünün kullanımıdır. Bunlarla yüklenen suç işlenemez e, dedi anayasa mahkemesi. Yani bunu gösteren kuvvetli belirti yok Ama dedi. Ama anayasa mahkemesinin bu kararına rağmen mahkeme e, tahliye, etmedi. Yani evet. on, tah, e, tahliye etmedi. Hem Mehmet Altan'ın yirmi altı tahliye etmedi hem Sayın Alpay'ı 13 tahliye etmedi dediler. Ve bunlara yapılan itirazları da evet, evet, 27. hacize ve öbürünü yani de 14. arcaza ve 27. hacize itirazları reddetti. Şunu dediler. Anayasa Mahkemesi derdest bir davada delil değerlendirmesi yapamaz. O bizim üstümüz değildir. Yüksek Mahkeme olur ama üstümüz değildir. Dolayısıyla bizim görevimizi gasp ediyor dediler. E, onun üzerine biz bir daha başvuruda bulunmuştuk. Çok çok özür dilerim. Bir şey daha var. Anayasadaki bu Anayasa Mahkemesi kararına mutlak uyulması 1503. gerektiğine ilişkin düzenleme yerinde duruyor. Düzenlemenin evet. bireysel başvuruyla ilgili Anayasa Mahkemesine verilen görevden evvel var olduğunu. Tabii ki. Bu konunun onu kapsamayacağını söylemişti. Söylemişlerdi ama o iptal davasıyla ilgili Oysa bu bireysel başvuru yeni bir yol yasa koyucu istese ne yapardı? Bireysel başvuru düzenlemesini yaparken Anayasa 153'ü değiştirirdi. Değiştirmediğine göre yasa koyucu ne yaptığını biliyor. Şunu söylüyor Anayasa 153. madde birinci fıkrası diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları kesindir altın çubuklası da diyor ki anayasa mahkemesi kararları gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Dolayısıyla mahkemeleri de bağlar. Sizi de bağlar. Beni de bağlar. Beğenmeyebiliriz. Beğenmiyorum ben de evet. her kararlarını. Cumhurbaşkanı Eneşçi da beğenmeyebiliriz. Avukat evet. Bahri Bey de beğenmiyor. Dolayısıyla beğenmemeniz başka bir şey ama uymak zorundasınız. Dolayısıyla ihlalin nasıl giderileceği de 6.216'da zaten yani anayasa mahkemesinin yeni kuruluş kanunda düzenlenmiş deniyor ki ihlali giderici, ihlale yol açan makamın, adli makamı bu olayda gerekli ...uygun bir işlem yapması lazım... ...bu uygun işlem Bu de tahliye idi... Ee... Şahin ıı, şansı vardı. Çocukluğu sürüyordu. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ihlal etti. Birinci derece mahkemesi yeniden bireysel başvuruda Bunun bununuldu. Yeniden kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı yapmıştığını ihlal edildi dendi. Ama Mehmet Altan o kadar talihli değildi. Çünkü <gülüyor> 26. Ağır bu karara rağmen çok hızlı bir şekilde davayı sonu, sona erdirdi ve o da bireysel başvuru yaptığı halde Anayasa Mahkemesi'nde bu arada hükümlü statüsüne gi di iddia hüküm edilerek özlü. aslında Türkiye'de hüküm özü uyduruk bir kavramdır. Kanunun hiçbir yerinde hüküm özü diye bir laf yok. Hükümlü de değil. Kendileri haklarında her insan yargılanan her insan haklarında verilen mahkeme kararı bütün yasa yolları tüketilip kesinleşmedikçe ve adil hükümlü, bir yargılama sayılmaz. sonucunda tabii ki dolayısıyla kendisi Malzumdur. tutukluydu, sanıktı, hükümlü değildi ama İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin işaretlerine dayanıldı ve tahliye edilmedi Mehmet Sultan. Şimdi bakın Mehmet, soru ne oldu ama hem Şahin Alpay hakkında hem Mehmet Altan hakkında 20 Mart 2018'de İnsan Hakları Mahkemesi bu sefer ihlal kararı verdi ve o ihlal kararında çok ilginç dendi ki sizin anayasanızda 153. maddede anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu yazıyor ama sizin mahkemeleriniz buna, buna uymuyor. uymuyor. Başka bir şey söylemedi. Bu zaten tek başına kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ve ifade özgürlüğünü ihlal eder dedi. Muazzam bir ders almış olmamız lazım. İşte şimdi dönersek yargıtay kararına 16. ceza dairesinin ne alt demiş? anlar kararına. Ne demiş 38. maddede izleyen arkadaşlarımız merak eden arkadaşlarımız izleyebilirler. Ee, Şahin Alpay kararını atıp yapıyor. Şahin Alpay hakkında 15 Mart'ta verilen yani 11 Ocak'ta tahliye olmayınca ihlalle rağmen bir daha yaptığı başvuru, Şubat sonunda yaptığı başvuru 15 Mart'ta karara bağlanmış ve yeniden ihlal kararı e, sonucu çıkmıştı ve 17'sinde bu karardan e, iki gün sonra da e, Mehmet A e, Şahin Alpay gece yarısı e, tahliye edilmişti. Hem de hem de evinde. E, e, i̇ki çıkmamalı. ay üzerine bir üzerine bir de iki ay evinde tutuldu o da ayrı bir tartışma konusu tabii ki işte bakın e, Anayasa Mahkemesi'nin bu Şahin Alpay'la ilgili olarak verdiği ikinci e, kararını 15 Mart 2018 tarihli 2018'e 3007 tarihli karara atıp yapıyor diyor ki bu kararda da Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği gibi Anayasa karar, Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yine diyor Mehmet Altan hakkında zaten... Yani bir zaten... boşluk falan yok, yok yani orada. Yok hayır yok. Çünkü yani bazı Yargıtay'da, hocalarımızda boşluk var diye bunu değerlendirdi. Yani Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi'nin yorumuna bunun bir görev gaspı olmadığına tam tersi Anayasa Mahkemesi'nin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaliyle ilgili başvurularda dosyadaki somut delillerin kuvvetli belirti de derecesine ulaşıp Kütüklülük ulaşmadığını tedbirini uygulamak görevi açısından görevi kapsamında olduğunu yani Anayasa Mahkemesi'nin görevi kapsamında olduğuna Yargıtay da bu yoruma ve doğrusu da budur zaten kanunun ruhuna ve lafına baktığımızda sahip çıktı ve e, şunu da hatırlattı Mehmet Altan hakkında ee, anayasa Mahkemesi kararı yeterli olamadı hükümlü oldu ama Anayasa Mahkemesi'nin dışında bir de İnsan Hakları Mahkemesi de karar verdi dedi. İnsan Hakları Arpoz Sözleşmesinin 46. maddesi de aynı Anayasa bizim 153. madde gibidir. İnsan Hakları Mahkemesi kararları da bağlayıcıdır ve Bakanlar Komitesi üye hükümetin bunun gereğini yerine getirip getirmediğini denediler. Gerçekten. Nitekim sınav mahkemesi tarafından e, Mehmet Altan ikinci derece yargılama sürerken e, tensiben tahliye edildi. Sonra yargıç gerçi uzaklara sürüldü ayrı mesele ama yani sonuç olarak e, yargıtayın dediği şudur. Diyor ki iki yüksek mahkeme tarafından dosyadaki somut deliller değerlendirilmiş ve kişinin tutuklanmasına yeterli delil Olmadığı saptanmıştır. E, tutuklamaya yeterli delil yokken ve dosyaya girmiş yeni delil yokken siz bu insanlar hakkında nasıl mahkumiyet kararı kurabilirsiniz? Beraat vermeniz gerekirdi diyerek bozuyor. Bu çok önemli. Türkiye'nin anayasa hukuku bakımından da yine klasik ve kanunun ruhuna lafsına uygun değerlendirmedir. Bu anlamda bir nefes ben, almamızı sağladı. Evet ben bu paragrafta işinde olsun söyleyeyim size. <Gülüyor> Yani teknik tartışma var. Tabii. Yani e, anayasa mahkemesinin özgürlükle ilgili yani tutuk, ceza mahkemesindeki tutuklama tedbiriyle ilgili yaptığı değerlendirmenin mutlak surette yerel mahkemece bir beraat kararına yol açacağı konusunu tartışabilirim. Tabii. Bu tartışılabilir. Ama burada 16. Ceza Dairesi'nin... Ee, söylediği en önemli konu bu paragrafta yani e, diyor ki tutuklulukla ilgili anayasanın 153. maddesindeki norma rağmen buna uyulmadı buna uymak zorundasınız diyor bu da çok önemli bir şey ve şunu söylüyor yani yeni delil de yok dosyada gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendiren konuşma ve makaleler dışında kalan delillerine de baktım diyor onlar da mahkumiyet hükmü kurmaya ve kişinin örgütün üyesi olduğuna e, bizi e, bu sonuca bizi götüremez diyor. Bu da çok önemli. E, gerçekten bu yönleriyle bu karar e, örnek olma e, niteliğini taşıyor tabii ki. E, tabii dün akşam e, dün bir kararname yayımlandı. Dün mü evvelsi mü? E, dün bakmıştık herhalde bir önceki gece ve ne oldu? Neyi gördük? E, kararnamelerle yine bazı yargıçların yeri değişti. Mesela benim en çok dikkatimi çeken e, akademisyenlerin e, e, yargılamalarında bir mahkemenin e, bir üyesi diyordu ki, Burada ifade özgürlüğünün kullanımı vardır. Sert de olsa sizin e, sürekli dile getirdiğiniz gibi incitici de olsa Birilerini rahatsız, e, edici, rahatsız de edici de olsa kişi sadece eğer düşüncesini açıklamışsa, şiddeti övmemişse, şiddete teşvik etmemişse e, o zaman buna katlanmak gerekir. Suç yoktur ta, e, diye e, muhalefet Daha ediyordu. Daha sonra da tartışacağız. Bu ya, başka bir yere atardı şu an. Şiddeti teşvik etse değil, bile dairesini. o zaman ünlü Amerikan Yüksek Mahkeme kararına göre bu şiddeti teşviki edini, eden kişiye göre bunun hakikaten e, yakın ve somut tehlike e, oluşturup oluşturmadığı Amerika tartışılacak göre, aslında. Evet, evet yani o bile ayrı bir konu da. Tabii. Şimdi bakın burada e, ki önemli konulardan birinin de e, bu suç örgütü olarak tarif edilen hı hı. E, örgütlerin e, durumu ve işte anayasal düzeni değiştirmeye yönelik efendim eylemlerin değerlendirilmesi evet, evet. suç örgütü üyesi olmakla eylemleri katılma, eylemlere katılmak konusundaki <gülüyor> fark bunlar da değerlendirilmiş. Değerlendirilmiş ve eski yasayla yeni yasa arasındaki farkı da yüksek mahkeme çok güzel bir şekilde ortaya koymuş. Eski yasa zamanında Cebrin öncesi bir takım hareketlerden bahisle ceza verilebilirdi. Korumacı doktrin bunu gerektiriyordu. Çetin Özek hocamız bu konuda çok yazmıştır. Siz savunmalarınızda bunu çok dile getirdiniz. Ama yeni yasada çok net gerekçe var, çok net metin var. Maddice bir gereklidir. Oysa ne yapmıştır diyor Nazlı Lacak ve Ahmet Altan, Mehmet Altan ve diğer gazı hakkında e, ağırlaştırmış müebbet hapis cezası veren mahkeme konuşma ve makale içeriklerinin e, teşebbüs anayasa anayasal düzeni teşebbüs olarak e, ortaya çıkan başkalarının icraati cebrin öncüsü olarak değerlendirmiştir diyor. Ama ya yeni yasada be. bunu yapamazsın. Ki bireysellik var, cezaların şahsiiliği ilkesi var. Her şahıs kendi icrai hareketinin sonuçlarından sorumlu ve Örgüt yöneticisi de demiyorsun bu kişiler için. Sadece örgüt üyesi olduklarını söylüyorsun. E ama onların hangi maddi cebri hareketi şiddet içeren, cebri içeren hareketi icra ettiğini ortaya koymuyorsun. Tam tersi zaten kendin diyorsun ki evet bunların cebri hareketi yoktur ama konuşmuşlardır yazmışlardır onlar konuşarak yazarak yol örmüşlerdir teşebbüs hareketinin öncüsü olmuşlardır diyorsun bunu diyemezsin yeni kanunda bu eski kanunda tartışılır ama yeni kanunda bu tartışılamaz yeni kanun kişilerin bireysel anlamda cebri hareketini icra etmesini şiddet içeren gerektiriyor ya da bu kişilerin teşebbüsçü darbeci olarak suçlanan Asli faillerin azmettiricisi Ya da onların yardım edeni Olduğunu ispat etmen lazım Oysa sen böyle bir ispata giriş, girişmemişsin Nazılacak azmettiricidir demiyorsun Böyle bir iddia yok Ne diyorsun ee, Konuşarak yol ördü O konuşmalarla e, Öncül hareketler yerine getirdi Bu yeni e, dönemde kabul edilemez diyor Bu önemli ben bunu da çok önemsiyorum Galiba Perihan bize, bize işaret etti Öyle mi? Ee, az ben... bir zamanımız kaldı diye söyledi. O zaman Şimdi, yargı reformuna yine gelemedik. Gelemedik. Şimdi ben kısaca bir de şurada bunu da söyleyeyim. Şimdi cemaat <gülüyor> Fetullah Gülen hareketi bunlar ve bunlarla ilişkili olmak eğer öyle bir hareketin içinde silahlı bir örgüt olduğunu bilmiyorsanız evet. diyelim ki zaman gazetesinde çalışmak. Diyelim ki Samanyolu Gazetesi'nde çalışmak. Diyelim ki Bank Asya'da çalışmak olayı ve uzun süre çalışmak olayı. Orada değişik kademelerde görev yapmak olayını da. Tek başına... Kesinlikle silahlı terör örgütü üyesi olarak tarif edemezsiniz. Evet, siz savunmalarınızı örgüte, hep bilerek ve isteyerek kelimesinin evet, yani, ayrıca... Evet burada burada hakikaten bu üç kişiyle ilgili suçun vasfının 16. ceza dairesi suçun vasfının hı. E, tamam 309. madde değildir ama 314'e 2'dir terör örgütü üyesidir hı hı. şeklinde yapmış niteliğini hukuki niteliğini ben bunların da doğru bir değerlendirme olmadığı kanaatindeyim. Çünkü kararın başındaki örgüt üyeliği terör örgütü terör örgütü üyeliği ile ilgili yapılan çok akademik ve e, e, ayrıntılı, ayrıntılı tartışmalardan edici, evet. sonra bunun e, doğru olmadığı kanaatindeyim ama bu, bu teknik bir tartışma. Bunu daha sonra konuşacağız. Evet. 16. Ceza Dairesi'nin kararını çok önemli bir karar görüyoruz. Evet. Bundan sonra da daha iyi kararlar olsun diyelim. Evet. Örgüt yöneticilerinin objektif sorumluluğunu gerektiren e, norma da sahip çıkmış. O da tartışılmalı. Onu da başka bir zaman evet. konuşmamız lazım. Evet, evet. Evet. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere Üzere, i̇zleyicilerimize hoşçakalın. Evet yargı reformunu inşallah hünkâr sebepten ilgilenecek. Sağ olun. Hoşçakalın. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Nur Açık Radyo program destekçisi olun.